Radyo Tiyatrosu. Yazan Marseleme, radyo için hazırlayan Orhan Hançerlioğlu, mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayanlar, memur kadın Güngör Duracan, Raul Serüziye Genco Erkal, Şef Atıf Avcı, Müdür Oral Yonci, Lüsyen Fatma Andaç, Dayı Rıza Tüzün. Rene Serüziye, Perihan Tedu Julien Gauthier, Erol Keskin Genç Kız, Filiz Toprak Bu sabahta her sabahki gibi yatağımdan kalkmış, giyinmiş Karımı ve çocuklarımı öperek sokağa çıkmıştım Bu esrarlı olay ne zaman, nerede ve nasıl başıma geldi bilmiyorum Her şey ithal izni almak için gittiğim o dairede başladı Kağıtlarınız tamam mı? Tamam Atmaz'a bütün belgeleri getirdim Fotoğraf da lazım getirdiniz mi? Evet buyurun iki taneydi değil mi? <gülüyor> Yanlış verdiniz galiba Bu fotoğraflar sizin değil Bakayım. Yok canım benim fotoğraflarım işte Yanılıyorsunuz mesut. Sizin değil bu fotoğraflar. Aa, şaka ediyorsunuz herhalde. Şaka etmek için vaktim yok görüyorsunuz. Yalnız kendi fotoğraflarınız varsa lütfen bir an önce verin. Siz görevinizi bir an önce yapın da beni bekletmeyin. Bunlar benim fotoğraflarım çünkü. Mesut mesutun aklı. Lütfen biraz gelir misiniz? Ne var bu çıktı. Bu bay dışarıdan mal getirdi Bütün kağıtları tamam mı? Verdiği fotoğraflar kendisine. Evet, matmazel öyle buyuruyorlar ama ben o kanaatte değilim. Bu dilekçeniz Raul Seruziye 1927 doğumlu İyi. Bu nüfus kağıdınız Belgeleriniz güzel hepsi tamam Şimdi fotoğraflara bakalım evet, ha, Küçük bir yanlışlık olmuş Kendinizinkilerin yerine başka birinin Fotoğraflarını getirmişsiniz Buyurun siz de bakın yanlışlığı hemen göreceksiniz Ne diyorsunuz siz Allah aşkına işte bakıyorum Benim fotoğraflarım e, 40 yıllık suratımı tanımayacak Diyelim ya Emin olunuz Mösyö bu fotoğrafların işte bir parçacık benzerliği olsaydı Küçük çıkarmak istemezdik Biz elimizden geldiği kadar iş sahiplerini memnun etmeye çalışırız Oysa bizim istememiz yetmez. imkan da olmalı. Bu fotoğraflar belli ki başka bir kimsenin fotoğrafları. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Hem biz kabul etsek bile sizin başınıza dert açılır. Kendi fotoğraflarınızı taşımayan bir ithal izniyle hiçbir yerde işinizi göremezsiniz. Siz beni çocuk yerine koyuyor. Bana oyun etmek istiyorsunuz İlaçlık herhalde. etmeyin lütfen. İnsan hali bu. Herkes yanılabilir. Yanılmadık bir insan var mı şu dünyada? Ya size yemin ederim ki benim fotoğraflarım bunlar. Anlaşılır şey değil bu sizin yaptığınız canım. Yanlış görüyorsunuz. Mutlaka yanlış görüyorsunuz. Üzülmeyin. Doğru söylediğinize inanıyorum. Ama dedim ya, insan hali bu. Hepimizin sinirli zamanlarımız olur. Gözümüzle görürüz de gene yanıldığımızı anlamayız. Böyle bir şey hangimizin başına gelmemiştir ki? Birtakım hayallere kapılırız da onları gerçek sanırız. Ama korkmaya, üzülmeye diyecek şeyler değildir. Bırakırsınız, gerçek kendini size kabul ettirir. Bütün delillerin toplar da yavaş yavaş içinize işler. ...madım ki benim dediğimi de... matmazel Pasavan'ın dediğimi de yeter bulmuyorsunuz... ...isterseniz daha başka kimseler çağıralım... Ha, ...onlara soralım... ...benimle alay ediyorsunuz... ...müdürünüzü çağırın bana şikayet edeceğim... ...benimle alay etmeyi ödeteceğim size... ...nasıl isterseniz... ...hah işte sayın müdür de geldi zaten... ...ne oluyor nedir bu gürültü... ...bu monsieur şu fotoğrafların kendi fotoğrafları olduğunu iddia ediyor efendim... ...fotoğraflarını verin bakayım... ...beefendi memurlarınız beni benden daha iyi tanıdıklarını sanıyorlar... ...olur şey değil... ...olur şey değil... Yani siz şimdi bu fotoğraftaki adam olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? E pek tabi değil mi? Bu fotoğraflar benim fotoğraflarım çünkü Siz buraya el alay etmeye gelmişsiniz herhalde Tarihiniz varmış ki böyle terbiyeli sabırlı memurlara düşmüşsünüz Onların yerinde başkaları olsaydı çok daha müşkül bir durumda kalırdınız Hadi çekin arabanızı delikanlı Daireyi fazla eşgal ederseniz polis çağırmak zorunda kalacağım ...gözlerim karşıdaki aynaya takılınca... ...olduğum yerde nasıl dona kaldığımı anlatamam. Gerçekten de vücudumun üstündeki yüz... ...benim yüzüm değildi. Güzel, çok güzel bir erkek yüzüydü bu. Nasıl bir mucize olmuştu bilmiyorum ama... ...yüzümün değiştiği muhakkaktı. Memurlarla tartışırken... ...çevremizdeki kadınlar bana hayranlıkla bakıyorlardı. Ben çirkin bir adamım. Bunda gizlenecek bir şey yok, Tanrı öyle yaratmış. Oysa şimdi... Başım bir Apollon başıyla değiştirilivermişti Karşımdaki aynada iki iri mavi göz Benim çipil gözlerimin yerine oturmuş Tatlı tatlı, hülyalı hülyalı bana bakıyordu Dizlerim titremeye başlamıştı Şaşkınlıktan yere yıkılacak gibiydim Çıldırdığımı sanan memurların acıyan bakışları altında Oradan çıkıp kapağı nasıl yazıhaneme attığımı bilmiyorum Katibe Müsyen geldiği zaman hemen ışıkları söndü ha, Niçin karanlıkta oturuyorsunuz böyle? Hı? Elektrik yanmıyor bozulmuş galiba Koşup çağırayım elektrikçi Hayır Lüsyen şimdi onu bırakın da Daha acele işlerimiz var Yarım saate kadar bükreş hareket ediyorum ben Hemen mi? Evet Balkan piyasası açılıyor Hani o küçük Mayerhold vardı ya demin onunla buluştuk Beni Metal Union şirketinden Brown'la tanıştırdı Birlikte çalışmayı düşünüyoruz İyi ama böyle karanlıkta hazırlanamazsınız ki Ne aksilik Hem birkaç köşeden sonra belki Yugoslavya'da da uğramam gerekecek Neyse bunları sonra anlatırım size Masanın üstünde bir çek var siz hemen gidin de o parayı alın bankadan Uçak biletiniz alındı, alındı mı? Alındı alındı rica ederim vakit geçirmeden hemen bankaya koşun Paraya ihtiyacım var Ha. 39 tane bin franklık 10 tane de 100 franklık olsun he? Peki 10 dakikaya kadar gelirim Giderken elektrikçi de yollarım Bırakın şu elektrikçiyi canım Vaktim yok diyorum peki, size Hemen peki. çıkmak zorundayım Siz parayı yetiştirin bana Koşuyorum hemen Alo Karıcığım sen misin ee, Ben hemen Bükreş'e hareket ediyorum Evet, çok önemli bir iş. 20 gün, belki de daha fazla kalırım, bilmiyorum. Tabii yazarım, yani sık sık. Telefon da ederim. Merak etme canım, çabuk dönmeye çalışacağım. Anton'un da e, iyi mı? E, i̇yi. Çocukları benim için öp olmaz mı? Ha? Çok önemli bir iş dedim ya. Tahmin edemeyeceğin kadar önemli. Gitmemezdik edemezdim. Olur. Olur, kendime iyi bakarım. Üşütmem. Hım. Seni çok seviyorum Allah'a ısmarladık Şimdi ne yapacaktım? Yüzümün değişmiş olmasının doğuracağı sonuçları kavrayamıyordum henüz Koskoca Paris şehrinde tek başıma kalmıştım ne evim ne işim ne de bir tanıdığım vardı. Karımı ve çocuklarımı görebilmek için evimin çevresinde dolaşmaya başladım. Antonen dayı o her tarafı dökülen eski otomobiliyle uzaktan görünmüştü. Benimkileri gezmeye götürmüştü herhalde. Teşekkür ederiz dayı Teşekkür ederim, <gülüyor> Hadi çocuklar öpün dayınızı bakayım dayıcığım, dayıcığım. Pazar sabahı gene alacağım sizi Aa, Zahmet etmeyin rahatsız oluyorsunuz Yo, Kızım buna hayır diyemezsin Madem ki kocan burada yok Boynumun borcu benim Zaten bilirsin ben böyle şeylerden rahatsız olmam Söz değil mi Peki Pazardan önce de gelmek isterdim ama arabayı bir gözden geçirmek gerekiyor. Malum ya yaz geldi artık şu körüğü açmalı. Alamaz mı aldık Güle güle kızım. Güle güle çocuklar, güle güle. Annenizi üzmeyin sakın ha. Babanız da burada yok. Hadi bakalım. Güle güle. Güle güle. güle, güle. Texas. Texas. Buraya gel. Köpeğiniz pek sevimli. Doğurtuş şaşılacak şey. Benim köpeğim oldu halde bana bile bu kadar sokulmaz. Nasıl da sevdiniz sizi? Texas mı adı? Evet Texas. Texas Texas atla bakayım arabaya oh, şey. Sizden bir türlü ayrılmak istemiyorum Hayvanlar sever beni çünkü ben de onları severim Buyurun sizi de götüreyim öyleyse Ben etualden geçerek şatoya gideceğim ya, Rahatsız etmiş olmaz mı? Yani? Olmazsınız çünkü beni kimse rahatsız edemez Sizi dilediğiniz yere bırakabilirim Çok teşekkür ederim ben etual meydanında ineceğim zaten. Güzel buyurun öyleyse Texas, Texas atla bakalım hadi Bakın nasıl da kuruldu yanınıza cazı büyülediniz galiba Arabanız güzel Acayip Sesiniz ne kadar da Raul'ün sesine benziyor Raul'ün sesi değil mi? Ya? Bravo yanılmadınız Damadınız Raul'ün ben dayı Size yemin ederim ki oyum ben Demin siz de gördünüz Texas tanıdı beni Ablanız Terez'in kızı Rönera bir alan Raul serüzyeyim ben ta kendisi Dehşetli bir iş geldi başıma Ne zaman oldu nasıl oldu bilmiyorum ama birdenbire yüzüm değişiverdi Nasıl yüzün mü değişti Evet işte siz de görüyorsunuz bu yüz benim yüzüm değil Şaşılacak şey doğrusu Bana inanıyor musunuz dayı İnanıyorum inanmasına ama şaşılacak şey demekte de haklıyım sanırım Bunu pek tabi bulmamı isteyecek değilsindir herhalde Biliyorum olağanüstü bir şey bu Hani hiç de fena değil bu senin yeni yüzü. Rene nasıl buldu yüzünü Görmedi ki daha e hadi hemen gidip gösterelim ona Ne diyorsunuz imkanı yok bunun neden? Nedeni var mı canım Röne böyle bir şeyin olabileceğine dünyada inanmaz Ben inandım ya o neden inanmayacak Doğru siz inandınız ama sizin inanmanız başka Yani ben enayinin biriyimde her şeye inanıveririm öyle. Yok, yok canım öyle bir şey demek istemedim Tam tersi Bilmem ki nasıl anlatayım Siz inanılması zor bir şey karşısında Aklın rızasını beklemeyecek insanlardansınız Herkesin karı değildir bu Gönlünün kabul ettiğini aklıyla da kabul edebilecek insanlar pek azdır siz de bilirsiniz ki karım böyle insanlardan değildir Anlıyorum Nazik senin vaziyet? Öyleyse daha önce ben gidip Rene'yi göreyim Dayı onun um. bana elbette inanır Aman, Sakın sakın böyle bir şey yapmayın Şunu iyice koyun aklınıza Raul Serüzye olduğumu herkesin içinde söyleyecek olursam Tımarhaneyi boyladığım gündür dayı Doğru Ama da müşkül iş Demin size gelirken dostlarımdan birine rastladım Selam verdim durdum Hı. konuşacaktım Hı. Bana ters ters bakarak verdi. Görüyorsunuz ehalimi Peki ne yapacaksın şimdi Bilmiyorum şu anda dünyanın içinde tek başımayım Beni sizden başka tanıyan yok Hatta siz bile Evet siz bile şüpheleneceksiniz zaman zaman Yok ama ne de olsa ya, Haklısınız <gülüyor> tabi size kızacak değilim Ama gene de bana inanmanızı istiyorum Bana inanan bir kişi olmalı Hiç değilse. yoksa Yoksa büt bütün çıldırırım yaşayamam böyle Akşam evine dönmeyecek misin öyle değişmiş bir yüzle nasıl dönebilirim. Rönea'ya telefon edip acele bir iş için Bükreş'e gideceğimi söyledim. Böyle acele gidişlerim daha önce de olmuştu. Sonra? Sonrasını bilmiyorum. Düşüneceğim. Şu anda kafam karma karışık. Hep bir kalamazsın ya. Bir gün dönmen gerekecek. Bükreş'te ölmüş olamaz mıyım? Amma da insafsızsı. Karını, çocuklarını ortada bırakıp birdenbire ölü vermek düpe düz Başka bu. ne yapabilirim ama? Haklısın galiba. Karınla yeniden evlensen ha ne dersin Bakalım Röne benimle evlenmek ister mi <gülüyor> Böyle güzel bir yüze hiçbir kadın dayanamaz Yeğeninizi hakaret ediyorsunuz ama Tuhafsin eski suratını ne de çabuk unuttun Çabucak kızma öyle Durumunu anlıyorum gene de Eğer sen gerçekten Raul'san Tanrı yardımcın olsun dostum Sizin arkadaşıyım madam. Adım Roland Roland Kolber. Memnun oldum Raul bana bu saatte gelmemi söylemişti Özür dilerim Raul dün acele Bükreş'e hareket etmek zorunda kaldı Size haber vermeye herhalde vakit bulamamış olmalı ya, e, Sizi rahatsız etmedim ya <gülüyor> Milakis, Sizinle tanışmak beni pek sevindirdi ha, Çok naziksiniz e, Üstünüzdeki kat boşmuş da onu kiralamak istiyordum Raul bana katı göstereceğini söylemişti Bunu ben de memnuniyetle yapabilirim Ay, o, o. Sizin gibi güzel bir kadını yormaya hakkım yok <gülüyor> Büyük bir yorgunluk değil Şekerlemelerin yerini de bilirsiniz o halde Tabi işte şurada Raul'un um, bu kadar ilgi çekici bir arkadaşından Bana şimdiye kadar bahsetmemiş olması pek tuhaf doğrusu Çocukluk arkadaşıyız Uzun yıllar birbirimizi görmemiştik Geçenlerde tesadüfen karşılaştık bir istediğiniz mi var? Ben Raul Serüce'nin arkadaşıyım. Beni size o gönderdi. Öyle mi? Oturun rica ederim. Serüce'yi birkaç gün hava alanında gördüm. Ayaküstü biraz konuştuk. Bugünlerde işsiz kaldığımı anlattım kendisine. İşte bir de mektup verdi bana. Evet, Meses Serüce'nin yanında çalışmak istiyor musunuz? Hangi işlerden anlarsanız? Raul bana daha çok maden satışı ile uğraşmamı öğütledi. Ama ilan işlerine de bakabilirim. Başlangıçta olsun yalnız biriyle yetinseniz daha iyi edersiniz Bu işlerin nasıl yürütüleceğini biraz biliyorsunuz değil mi? Aşağı yukarı bir fikriniz vardır herhalde Şimdiye kadar hangi işlerle çalıştınız sorabilir miyim? Ee, daha çok dokuma işlerinde çalıştım ben Yani bizim işleri pek bilmiyorsunuz Bilmem ama öyle sanıyorum ki mesaj serisiyle pek az konuşmuş olmalısınız Size bizim işleri anlatmaya sizin ne yapabileceğini sorup öğrenmeye vakit bulamamış olacak Yo havaalanında yeteri kadar konuştuk Uçağı gecikmişti biraz hatta lokantada oturduk bir şeyler değiştik Burada çalışmayısız kumaş fabrikalarında çalışmak iyi bir şey sanıyorsunuz... ...ama hiç de öyle değildir. Maden satmak kumaş satmaya benzemez. Gidip de bir adama tonla maden alırtmak kolay değildir. Tanıdıklarınız muhitiniz olmalı. Bizimki öyle bir iştir ki insanın kazanç sağlaması için pek uzun hazırlıklar ister. Diyelim ki istidadınız var. Direneceksiniz de... Gene de hiç değilse 6 aydan önce hiçbir şey geçmez elinize. Elbette. Ee, yani... ...belki de öyledir demek istedim. Hem bizden alacağınız ondalık öyle büyük bir şey tutmaz... Umduğunuzdan çok azdır Farz edelim ki büyük bir başarı gösterdiniz Bizden alacağınız gene de geçindirmez sizi Siz gerçekten bu alanda çalışmak isterseniz işleri bizimkilerden daha geniş bir müesseseye başvurmanız lazım Size yardımım da dokunabilir Hem de hemen İster misiniz TÜİK şirketinin ikinci müdürüyle konuşayım Sizi ne zaman kabul edebileceğini sorayım Hayır ben Serüzya'ya kendisi hesabına çalışmaya söz verdim Öyle sanıyorum ki mektubunda kendisi de size bunu böylece bildiriyor Nasıl isterseniz benden söylemesi ...ne zaman başlamak istiyorsunuz? Hemen başlayabilirim Peki hala, başlayın Affedersiniz ama müşterilerinizin kimler olduğunu da öğrenmeliyim Kimlere başvuracağımı bilmem gerek değil mi? <gülüyor> Olur mu öyle şey? Bizim şimdiye kadar edinmiş olduğumuz müşteriler sizi ilgilendirmez Onlar nasıl olsa bizim Sizin göreviniz yenilerini bulmak Hayır ama kimler olduğunu bilmezsem gidip onlara da başvurabilirdim değil mi? Bunun için öğrenmek istiyordu. Hiç sanmam onlara gidebileceğinizi Ama siz kime başvuracağınızı önceden bana bildirirsiniz Ben de o zaman söylerim Peki hala öyle olsun ama bir şey daha soracağım Benim bulacağı müşteriler Bulabilirsem tabi Benim nasıl bir adam olduğumu sizden öğrenmek isteyeceklerdir Ne diyeceksiniz onlara benim için Sorunuzu iyice anlayamadım Bana öyle geliyor ki serüzyenin dostları size güven vermiyorlar Halbuki ben onun sözlerinden Burada daha iyi karşılanacağımı ummuştum Ben sadece bir katibiyim burada Tutmak istediğiniz işi size cazip göstermek Bana düşmez Haklısınız her şeyini yitirmiş hayattan hiçbir beklediği kalmamış bir zavallıyla uğraşmak size düşmez. Öyle bir zavallıya öylesine bir yoksula gönlünüzde en küçük bir yer ayırmayın sakın. Bir şey kazanamazsınız bundan doğru. Ne yapıp yapıp yolunuzdan savun uzaklaştırın onu. Tek umudu küçücük bir umudu kalmışsa eğer alın onu da elinden. Kapkara bir umutsuzluğa sürükleyin. Karını kaybettin çocuklarını kaybettin varını yoğunu kaybettin. Paran da yok işin de yok öyleyse defol deyin. Bir yudum su vermeyin. Bir kemik bile atmayın önüne Sen bir köpekten de aşağısın Sen artık hiçbir şey değilsin geber ona Affedersiniz Sizi istemeyerek incittim herhalde Kastim bu değildi özür dilerim Hayır bu dalalık bende Siz vazifenizi yaptınız Sizi kırmak değildi maksadım bağışlayın beni Kendimi tutamadığım için asıl siz beni bağışlayın Serüziye'ye söylerseniz lütfen Ben çalışmaktan vazgeç. Rica ederim büyüklük gösterin de olanları unutun Karşı böyle davrandığım için kendimi affetmeyeceğim Mesut Selise duyarsa o da affetmez Bugün öğleden sonra yahut yarın gene gelin Size işinizi kolaylaştıracak Bütün bilgileri veririm Teşekkür ederim Görüyorsunuz ya Deminki davranışımda haksız olduğumu bundan daha açık belirtemezdim Sizin haksız olduğunuzdan bir emin olabilseydim Bakalım deneriz Madem ki gene gelmemi Bu kadar nezaketle emrediyorsunuz Geleceğim ama ancak bir iş olsun Başarabildikten sonra geleceğim Beni bağışlıyorsunuz değil mi? Niye sizi suçlu bulmuyorum ki Üstümüzdeki katı kiraladıktan sonra Karımla ahbaplığı bir hayli ilerlettim Antonen dayının hakkı vardı Karım da güzel bir yüze dayanamıyordu ...bunu kocalık kıskançlığının nöbetleri içinde sarsılarak görüyordum. Oysa yüzümün birdenbire değişmiş olması... ...başıma daha ne işler açacakmış. Olaylar yavaş yavaş gelişiyordu. Julien Gauthier! Yolda size rastladığım zaman selamımı almadınız. Size birçok anlatacaklarım var. Ama daha önce şunu sormak istiyorum. Benim sesim size tanıdığınız... ...çok iyi bildiğiniz başka birinin sesini hatırlatmıyor mu? Hatırlatmasını hatırlatıyor... Tıpkı dostlarımdan birinin sesi Evet geçenlerde bana selam verdiğiniz zaman da farkına varmıştım Benim boyun boyunbosumda tıpkı onunki gibi değil mi? Ne diyeyim evet Aşağı yukarı boy boybos onun Ama bu da olmayacak bir şey değil ki Ya şu elimdeki bıçak yarasına ne dersiniz? Hatırlarsınız herhalde Çocukluğumuzda şakalaşırken bu yarayı istemeyerek siz açmıştınız Yani ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum Julian. Ben Raul'üm Çocukluk arkadaşın Raul Serüziye <gülüyor> Öyle mi? Sizinle yeniden tanışmak beni pek Şakayı memnun etti Çakayı bırak Jülyen Beni azılı bir deli filan sanma Sana söyleyeceğim şey akıl alacak bir şey değil ama doğru Geçen gün sana rastlamadan önce Yüzüm birdenbire değişiverdi Yüzünüz mü değişti? İnanmıyor musun? Her şey kabildir Değildir Jülyen her şey kabildir diyerek kestirbatma atma öyle Bunun kabil olmadığını ben de biliyorum Bari bana acı da bir tepki göster Karşılığını veremeyeceğimi sandığın sorular sor Ne bileyim Önce şunu söyle bana Sesime elimdeki yaraya ne diyorsun Evet sesinizin onun sesine Yaranızın onun yarasına benzemesi çok garip bir tesadüf Ama birer delil değil ki bunlar e Doğru birer delil değil Ama bu işin kesin delilleri olamaz ki Demin sana ikimizden başka kimsenin bilemeyeceği Bazı anılardan söz açmayı düşündüm Sonra vazgeçtim Ne yarar Onları da iyice öğrenilmiş sanabilirsin Hani bir gün büyük babanın tabakasından Aşırmıştık Türlü paylaşamıyorduk Hangimiz ötekinin askısının rengini bilirse onun olacaktı Sen benim askımın mor olduğunu söylemiştin Ben de senin askının beyaz olduğunu söyleyerek kazanmıştım Askımın krem rengi olduğunu öğrenince Ben senin bu kadar zevkli olacağını sanmazdım demiştin ha? Bunları bilmeme de şaşmıyor musun? Şaşıyorum ama Aması ne? Bak buna benzer daha birçok anılar anlatabilirim Sabaha kadar söylesem bitmez ama sen gene de kanmazsın ...Rahul bunların hepsini de üşenmeden... ...uzun uzun anlatmış olabilir dersin içinde. Yok sizin bunları bu kadar iyi bilmenizin... ...garip bir şey olduğu... E, ...büsbütün inkar edilemez. E, bunun önemini görmemek haksızlık olur. Seruziye anlatırken duyup öğrenmişsiniz desek bile... ...gene de... ...insanın zihnini kurcalıyor tabi. Değerliyse siz sorun bana. Ben bazı olayları Seruziye'den dinleyip öğrenmiş olabilirim ama... ...onun bütün hayatını... ...en ince ayrıntılarına kadar öğrenmiş olamam ya. Hadi sorun neyi isterseniz hazırım. Peki... Bir gün yazanedeydik. Chatu Tieriden bir noter gelmişti. Adı neydi? Adı? Ha, bilin bakalım. E, e, Metburken, değil mi? Doğru. E, peki, e, peki ya Torkayon dosyası? Torkayon dosyası. Bir özelliği vardı. A üstüne kırmızı mürekkep hokkası devrilmişti, de... kağıtların hepsine bulaşmıştı. E, bütün bunları bilmeniz doğrusu çok garip. Ama kendimi ne kadar zorlasam nafile, içimi tamamıyla inandıramıyorum. Elimde değil canım. Ee, yalnız emin olduğum bir şey var Belli ki siz çok betbat bir adamsınız ee, Size yardım etmek isterim ama Ne yapabilirim ki Konuşmaya başladığınızdan beri Hep bunu düşünüyorum Öyle sanıyorum ki Gene de en iyisi açıkça söylemek Madem ki işinizi dökmek için beni seçmişsiniz benim göstereceğim sebepleri de dinlemelisiniz Biliyorum göstereceğiniz sebepleri herkes onları gösteriyor Doğru ama ben öyle sanıyorum ki Siz zahmet edip de o sebepler üstünde hiç düşünmediniz Raul Serüziye olduğunuzu söylüyorsunuz Bunu ispat edecek deliğiniz yok Ancak bir takım benzerlikler ileri sürüyorsunuz Ve onların değerini de çok büyütüyorsunuz gözünüzde Bakın bu konuyu peşin bir yargıya kapılmaksızın inceleyecek olan bir kişi şöyle der Sesinizin Raulun sesine benzemesi sizi yanıltmış Bu hale sürüklemiş olabilir ya anılar? Hiçbir yerinde duraklamadan anlattığım anılar? Olabilir Seruziye her günkü hayatını en küçük olaylarına kadar yazmıştır da Sonra bu defter sizin elinize geçmiştir <gülüyor> Seslerinizin benzemesi dolayısıyla siz de o defteri ilgili okumuşsunuzdur O kadar ki sonunda kendinizi osarıp elinizdeki yarayı da yapıvermişsinizdir Ama yüzünüz Raul'unkine hiç de andırmadığı için Bütün bu değiştirme hikayesini de kurmuşsunuzdur Yani bir doktora mı gideyim diyor. <gülüyor> doktora gitmekten daha iyi bir şey var Seruziye'yi karşınızda görürseniz Öyle sanıyorum ki iyileşirsiniz İster misiniz gidip görüşelim mi da? Boşuna zahmet size onun Bükreş'e gittiğini söyleyecekler Bükreş'e mi Tuhaf şey <gülüyor> E peki öyleyse dönüşünü bekleriz Dönmeyecek Raul ebediyen dönmeyecek Ebediyen mi Neler söylüyorsunuz Niçin bakıyorsunuz öyle yüzüme Beni deli mi sanıyorsunuz Yoksa katil mi Söyleyin hadi Açıkça söyleyin bunu bunu söyleyebilmem için henüz çok erken ha, Siz misiniz Rene? Benim Roland Balkondaydım geldiğinizi gördüm neden öyle içinizi çektiniz Hiç. Neniz var? Hiç Sizi bu akşam göreceğimi bilseydim Hazırlanırdım sizinle konuşmaya Bugün sizi düşündüm de Birçok dikenli sorular geldi aklıma Ama şimdi bulamıyorum Size o soruları ustaca sormak istiyordum Ya evet ya hayır demeye mecbur olmalı Bir kaçamak bulamamalısınız Sorularınızın niye varacağını biliyorum Rolan Benim yaptıklarımda bir tutarsızlık görüyorsunuz Onları ortaya koyacaksınız ama sizde bir hak duygusu varsa sormazsınız bana onları. Çünkü elimde ne varsa hepsini koydum önünüze. Peki, susmasını bileceğim. Hadi. Sorun soracaklarınızı delikanlı. <gülüyor> <gülüyor> delikanlı deyeme güldünüz diyeyim. Ne yapalım? Ben 35 yaşındayım. Size geçen gün söylediğim gibi 30'umda değilim. Aile kurmuş, çocukları olan bir kadının ben. Siz de bundan bir hafta önce Paris'e gelmiş, baba parasıyla geçinen sevimli bir delikanlısınız. Aşkın size uzun zaman yetmeyeceğini düşünmeliydim Yanılıyorsunuz Rene Dünden beri sanki Gözlerimin içine bir ihanet okuyormuş gibi Bakıyorsunuz bana Rene. Peki razıyım sorun soracaklarınızı Daha doğrusu bir tek soracağınız var Sizin sorun onu Hadi ne duruyorsunuz Kocanızı seviyor musunuz sevmiyor musunuz diye sorsanız. Hakkınız var Yalnız bir yerde yanılıyorsunuz 38 yaşında olduğuma göre artık delikanlı sayılmam Evet Size budalaca şeyler soracaktım ...benim için en önemli olanı... ...sizin onu sevip sevmediğiniz değildi... ...ben size asıl... ...benimle dünyanın öbür ucuna gelmeye hazır mısınız... ...diye soracaktım... ...aldım payımı sormam artık... ...böyle bir soru bir aşk romanı içinde... ...hiç de fena kaçmazdı... ...sonra konuda çok güzel sözler de söyleyebilirdim... ...söyleyebileceğinizden eminim Roland... ...yalnız şunu da saklamamalıyım... ...reçel kaynattım... ...şimdi de tuvalete bir kazak örüyorum... ...sonra yelekler öreceğim... ...çoraplar öreceğim... Ne diye dünyanın öbür ucuna giderim Buraya sizin katınıza çıktım mı En büyük en güzel yolculuk oluyor benim için Üzdün mü sizi Yok, Hayır üzmediniz Aklınızla hayran ettiniz beni Sanki yıllardan beri Biz birbirimizle evliymişiz de Son üç hafta bunu unutmuşuz gibi geliyor bana Siz Bükreştekin'in kocanız olduğundan emin misiniz Pek tuhaf bir soru bu Gerçeğe gelelim Burada sizi seven Sizi de çocuklarınızla geçindirebilecek bir adam var bu adam yakında kendisine ihtiyacınız olacağını sanıyor Siz rahat rahat yaşamakta o kadar ustasınız ki Hiçbir şeyin kapalısı size yetmiyor Açıkça söyleyeyim mi ben size Kocanızın işi öyle büyük bir iş değil O iş onu bu kadar uzun bir süre dışarılarda tutamaz Belki kalkıp gitmesi bile gerekmezdi Belli ki bir daha dönmemek üzere gitmiş Beni korkutuyorsunuz doğru değil bütün bunlar da Belki de yanlıştır Belki bir sevgilisi vardır Ay. da onunla seyahate çıkmıştır Hani akla gelenlerin en iyisi de bu çok parası var mıydı yanında Gideceği gün telefon etmişti Kasadan 40 bin frank almış Kırk bin çok para Havardalığı var mıydı Hayır hayır yoktu öyle bir şey Düzenli bir yaşayışı vardı <gülüyor> Kılıbıktır da üstelik Kılıbık mıdır <gülüyor> emin misiniz Onu çok iyi tanırım Asıl kılıbıklardan korkmalı Birçok kılıbık adamlar tanıdım ki Karıları sımsıkı tuttuklarını sanırlardı Hiçbir suçları görülmezdi Ama bir fırtına esmeye görsün Zinciri bir kopardılar mı bir daha dönmezler ocaklarına en alçakça yaşayışa katlanırlar da gene dönmezler Akıllı kadınlar Ellerinde tuttukları dizgini sırasında Gevşetmesini bilen kadınlardır Benim akıllı bir kadın olduğumu söylemiştiniz Evet Akıllı bir kadınsınız bu doğru Ama onu bu derece kılıbık etmemeliydiniz Bunun için çaba gösterdiğimi mi sanıyorsunuz Erkekleri kılıbık eden kadınlar değil Kendileridir Bakın hele Bu adam sandığımdan da ahmakmış meğer E öyleyse her ha, şeye O kadar da değil ben kendi payıma onu bir hayli akıllı bulurum. Bundan başka daha birçok üstünlükleri de vardır. Öyle mi? Böyle konuşmakla kırıyor muyum sizi? Hayır bilakis. Ee... Kırılmamalısınız Roland. Gerçek daima gerçektir. Hayallerimiz güzeldir ama pek çabuk geçerler. Sular çekildikten sonra ortada sadece gerçekler kalır. Ben yalansız yaşamaya alışık bir kadınım. Hep böyle yaşadım ben. Gerçek benim damarlarımda dolaşan kan gibi bir şey artık. Öylesine alıştığım bir terazi ki o oh, Her şeyi kolaylıkla tartabilirim onunla Değerini olduğu gibi verebilirim Ya dönmezse Bükreş'ten? Bu ihtimali de düşünmelisiniz Dönecek ya. Üzülmeyin Beni sevdiğinizi biliyorum Bundan hoşlanıyorum da Sevildiğinden ötürü mutluluk duymayan insan yoktur Bu bakımdan beni bağışlayacağınızı umarım Aramızdakileri birisiydi o da beni bağışlardı Nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar hmm, Onu çok iyi tanırım Akıllı bir adam olduğunu da söylemiştim Peki onun çirkinliğine de katlanabilecek misiniz? Sizin güzelliğinizden sonra mı? Evet katlanabilirim Uzun bir süre birlikte yaşayanlar Birbirlerinin yüzlerini başkalarının gözleriyle görmezler Hem hiç de büyüttüğünüz kadar çirkin değildir o Sahi mi? Onu güzel mi buluyorsunuz? Kıskanıyor musun? Kıskanıyor muyum? Ee, evet öyle ya kıskanıyorum <gülüyor> Çocuksunuz sen de güzel bir çocuk Taşladan kaçtığınız Baba parasıyla geçindiğiniz ne kadar da belli Efkelini vermişsiniz de bırakmışsınız baba ocağını ha, Kim bilir Belki bir mağazada çalışan satıcı kızla evlenmeye kalkmışsınızdır Babanızın razı olmadığını görünce darılmış Paris'e gelip sanki büyümüşsünüz gibi bir başınıza yaşamaya başlamışsınızdır Babanızla anneniz belki sevinmişlerdir buna İyi ya unutur demişlerdir Artık siz kendiniz mi bindiniz trene yoksa babanız mı bindirdiği bilinmez orası. Daha neler o işler o kadar çabuk olmuştur ki... ...siz pul kutunuzu da kelebek koleksiyonunuzu da... ...mağazadaki kızcağızda alamadan yola çıkmışsınızdır. Paris'e gelir gelmez de kocalı bir kadını baştan çıkardınız. Ha? Aşağı yukarı böyle oldu değil mi? Yok canım. Herhalde işin özünde pek yanılmamışımdır. Zaten daha fazlasını da öğrenmek istemiyorum. Bizi birbirimizden ayıran şeyleri unutmayı unutabilmeyi çok isterdim. Benim için bir üstünlük sayılacak şeyler değil onlar... Her şeyi bilmek, her şeyi elde etmek istiyorsunuz En üstüne düştüğünüz şey de Aşkı en çok soğutacak şey Ben hiç açmıyordum onu Karanlıkta bırakıyordum Kalkıp size hayatımın biricik güneşi olduğunuzu söylemem Kocamla pek tatsız bir hayat sürdüğümü Anlatmam gerekirdi değil mi? Aslında böyle olmalıydı ama Siz terbiyeli bir delikanlı olduğunuz için Beceremediniz bunu Gerçekte yardım etmeliydiniz bu oyuna Yardım etmeliydiniz de Daha bir süslemeliydik bu hayali bunu yapacağınıza kalkıp sinirleniyorsunuz Kocamın gölgesini gördüğünüzü sanıp kıskanıveriyorsunuz Oysa ki adamcağız daha büyük reçti. Onu savunuyorsunuz siz savunuyorsunuz Ben kimseyi savunmuyorum Ne onu ne sizi Hatta ne de kendimi Sadece gerçekleri sıralıyorum Beni üzüyorsunuz ama Çocuksunuz dedim ya sevimli bir çocuk Hem de hiç büyümeyeceksiniz Hep böyle kalacaksınız <Gülüyor> Ne düşündün biliyor musun Raul? Dinle bak. Bırakın şimdi beni rica ederim. Hele bir öğren canım. Dehama hayran kalacaksın. Bütün gece sabaha kadar bunu planladım. En ince ayrıntılarına kadar ölçtüm. Bildim. Başım çatlayacakmış gibi ağrıyor. Bir aspirin al geçer. Yok aspirinle geçecek gibi değil. Biraz uyu istersen kafana Geç, buz koy. Hiçbir şey para etmeyecek. Çünkü bu ağrıyan baş Roland Kolber'in başı değil. Raul Serüzyen'in başı. Tuhaf şey. Ama gene de şükretmelisin. Ya ikisi birden ağrısıydı Bunalıyorum dayım e Ben de bunaltıdan kurtarmak için düşünüyorum ya bütün bunları Dinle bak Sen bugünlerde karınla sevişirsin Ben de birkaç haftaya kadar Raul'i intihar ettiririm Bir sabah irmak kenarında Onun paltosuyla şapkasını bulurlar Paltonun cebinden bir de mektup çıkar Kadıncağız perişan olur ee, Kolay mı büyütecek iki çocuk var Sonra sen gözü verir. İşi öğrenince de soyluluğunu Gönlünün yüceliğini gösterip Sevgilim adım da varım yoğum da Emrinizdedir dersin Teşekkür ederim ben dulları sevmem Ben Rönü'ye Drahum'a veririm Siz balayı yolculuyun de çocukları Buraya alır bakarım Yok Raul Serüzya'nın intiharı doğru olmaz artık İş çıkarır benim başıma Dün sizden ayrıldıktan sonra bir budalalık ettim zaten Bundan sonra Hı. ihtiyatsızlık etmeye gelmez Ne yaptın ki? Julien Gauthier vardı ya çocukluk arkadaşım ha, ona gittim İyi etmişsin insan ara sıra eski dostlarını aramadı Ne diyorsunuz Allah aşkına alay mı ediyorsunuz benimle Julien'e giden Raul Serizye değildi ki e, Kimdi ya e, Roland Kolberdi elbet ah, Sahi bak unutmuştum bunu İki suratlı olmak kötü şeymiş doğrusu Ne söyledimse para etmedi Gösterdiğim bütün deliller kandırmadı onu Benim çocukluk arkadaşı Raul olduğuma bir türlü inanmadı Beni katil sandı üstelik Katil mi kimin katili Raul Serizye'nin elbet Güya ben Raul'u öldürmüşüm de Onun yerine geçmek istiyormuşum Değil mi ya ama Olmaz iş değildi hani Kim bilir belki de haklıdır o adam Sen Raul değilsindir belki ha, Neler söylüyorsunuz dayı Yoksa şimdi ya, sizde mi Önemi yok bunun Sen samimisin ya yeter o kadar Böyle söylüyorum ama Sen bakma bana canım Ben eminim senin Raul olduğuna Röne için daha düşünebilirsin Genç bir kadının kocası öyle uzun zaman yolculuktan dönmedi mi? Tehlike baş gösterir ha. Ben Rana'nın emin olmasına eminim ama insan her şeyi düşünmeli değil mi? Kötü bir şeyle karşılaşınca da aklıma gelmemişti diye dövünmemeli. Bir gece kötü bir tesadüf her şeyi büzbütün karıştırdı. Karımı yemeğe davet etmiştim Lokantadan çıkıp henüz birkaç adım atmıştık ki Julien Gauthier ile burun buruna geldik Beni Rene ile birlikte görünce sarardı Şüphesi büt bütün güçlendi herhalde İyi geceler Ah, Siz misiniz? İyi geceler M. Gauthier. Size rastlamak ne büyük talih ben de yarın ziyaretinize gelmeyi düşünüyordum Öyle mi? Çok memnun olurdum e, Tanıştırayım M. Roland Polver, Raul'un çocukluk arkadaşı hmm, Tanışıyoruz ama pek öyle çocukluğumuzdan değil e, Ben de Raul'dan haber soracaktım Ne zaman geliyor? Bu sabah telefonla konuştuk Bir süre daha Bükreş'te kalacağını söyledi Oradan da Yugoslavya geçecekmiş Ya e, Onunla görülecek bir işimiz vardı Bükreş'teki telefon numarasını rica etsem Telefon numarasını vermedi Beni gel arayacağını söyledi Numarasını vermemesi pek garip doğrusu Bizim de ona ihtiyacımız olabileceğini düşünmeliydi ee, e, Katibesine bırakmıştır herhalde Soracağım tabi soracağım Ben onun gerçekten çocukluk arkadaşıyım çünkü Sormak hakkımdır değil mi? İyi geceler İyi geceler Ne demek istedi Acı Barola Terbiyesizim biri ona haddini bildirmeliyim Ne yapıyorsunuz rica ediyorum beni tutmayın. Ne diye gidiyoruz onun arkasından Gülünç bu sizin yaptığınız Sanki meydan okumak istiyorsunuz ona Evet çenesini dağıtmak ay, istiyorum ay Siz yalnız kendi keyfinize uyuyorsunuz Bu karşılaşmanın benim başıma neler getirebileceğini hiç düşünmüyorsunuz Bir başınıza bir adamsınız siz Ama benim kocam var çocuklarım var Sizin umurunuzda olmayabilir ama Benim hayatım bu Bağışlayın beni sinirlendim birden bire. Siz beni bağışlayın Hırçınlaştım üzdüm sizi Yo, İçinizi döktünüz sadece o kadar Roland anlamak istemiyorsunuz Hiçbir şeyi anlamak istemiyorsunuz Neden anlamayayım çok iyi anlıyorum Budalalık ettim Budalacasına haksızlık ettim ben Çekeyim cezamı neyse ama siz korkmayın artık Bir insan sevdiği bir kimsenin Yüreğinin bu kadar acıdır Onun gözlerinde böyle bir perişanlık görürse Ömrünce yaşatır artık Onu gönlünde Özüm o kadar güzeldi ki sokaktan geçen kadınlar ellerinde olmadan bana takılıyorlardı. Karımdan başka hiçbir kadına bakmamıştım o güne kadar. Ama bir gece böylesine bir serüveni de yaşamaktan kendimi alamadım. Geliyor musun? Geleyim istersen. Görmüyor musun istediğimi? Çok soğuk bir akşamdı. Pis hava bu. Bütün bunları bırakıp başka memleketlere, güneşli memleketlere gitmek istemez misin? Bir trene, belki de bir vapura bineriz ha? He? Dur hele kendini yorma. Ben senin ne demek istediğini anladım Yani sen beni kandırıp kim bilir nerelere götürüp Oralarda çalıştıracaksın diyeyim Hiç bana bakma o bakımdan ben iş yok Yanlış anladın canım öyle bir niyetim yok benim Böyle gördüğünde ne sandın beni? Sen bana iyi bak yüzüm aklından çıkmasın İki aya kalmaz ben sinema artistliğine başlıyorum Sinema işlerinde çalışan bir dostum var benim hmm, Artist olacaksın demek Ne sandın ya? Viktor benim Yosma rollerine çıkmamı istiyor Ama ben okulluk kız rollerini Kibar genç kız rollerini daha çok seviyorum Yosma rolleri de fena değil Victor diyor ki herkesin istidadı başka olurmuş Benim istidadım da Yosma rolleri neymiş Victor bir bakışta anladı bunu Zeki adammış şu Victor Öyledir e, Şimdi benim için bir film hazırlıyor Manzaraları ya Koltazur'da yahut Arjantin'de geçecek Asıl hoşuma giden Leoni diye bir kız kardeşim var benim Ona da rol vereceğim Size açıkçasını söyleyeyim mi Budalalık bu sizin yaptığınız İnanıyor musunuz o sinema masalına Bir oyun olduğu besbelli siz o Viktor'un edepsizin biri olduğunu Anlamıyor musunuz yoksa Aa, Bu ihtiyar adam sizi dövecek galiba Hangi ihtiyar adam ee, İşte şu bakın bastonlu kaldırmış üstümüze geliyor Ve kaçıyorum ha, Durun bir dakika nereye gidiyor hey, alacak seni. O yüz değiştirme masalıyla iyi aldattın beni Ben de enayi gibi kandım o yalanlara Ne de budalaymışım ya Ama bırakmam bunu yanına Ne oluyorsunuz dayı Nereden geldi bu kuşkular içinize Nereden geldi si var mı Anladın mı artık beni işi? Daha da aklım başıma gelmez diye çok şükür bir kızla gördüm seni Hem de kendi gözlerimle gördüm Anlamıyorum doğrusu Beni bir kızla gördünüz diye bununla benim kimliğim arasında Nasıl bir ilinti kuruyorsunuz Nasıl bir ilinti mi Bana bakın siz kendinizi pek kurnaz sanıyorsunuz Doğrusu kurnazsınız da Ama her şeyi düşürememişsiniz Ya siz benim yeğenimin kocasını iyice tanımıyorsunuz Söyleyeyim ben size Raul ciddi bir adamdır Yalnız görevini bilir o Raul yalnız kalınca bunu fırsat bilsin de... ...Sokakta bulduğu bir kızın koluna giriversin... ...Olmaz öyle şey. Hayır, yapmaz bunu. Ölür de gene yapmaz. Suratı değişir de gene yapmaz. Öyle mi sanıyorsunuz? Evet, Raul ciddi bir adamdır ama onun da zayıf damarının tuttuğu günler olur. Olabilir. Ah, ben de kalktım Raul. Gerçekten ben değilmişim gibi konuşuyorum. İşte kendi ağzınızda yakalandığını. Dayı, dayıcığım yalvarırım size. Bakın bana. Yok, bakmayın, bakmayın. Dinleyin sadece. Sahte bir dostun aldanması neyse ne ama Siz nasıl aldanırsınız Bırakın da işin iç yüzünü anlatayım O genç kız kendi geldi benim yanıma Sinema artisti yapacağız diye kandırmışlar Siz geldiğiniz sırada ben onun gözünü açmaya çalışıyordum Acımıştım Daha doğrusu o kadar alıklık etmesine kızmıştım da Onun için kolundan yakalamıştım Şöyle bir sarsayım da aklına girsin söylediklerim diyordum Sabahlı yavrucak Ne hali insanlar var şu dünyada O herifi arasak bulamaz mıyız Hangi da? herifi Kızcağızı kandıran herifi Bulalım da şu bastonun sırtında paralıyım onu. Bulamayız Yani bulsak da neye yarar Şimdi söyleyeyim bakayım Benim bir alçak bir düzenbaz bir yalancı olduğumu sanmanız için bir sebep kaldı mı Bilmem Benim yeğenimin kocası Raul olduğumuza inanmak istiyorum ama Her neyse Sabahleyin telefonda korkuttum beni böyle. Ne olmuş? Gene ne aksilik çıktı? Çok karışıyor benim iş dayı. Daha doğrusu tehlikeli oluyor artık. Öyle sanıyorum ki Julian Gotie artık harekete geçti. Yarın yargıç önünde hesap verecek suçlulara bakar gibi baktı bana. Dost hayatının büyük bir kısmına belki de bütününe çöktüğünü düşünüyor. Elbette. Niçin elbette dediniz? Onuncu var mı? Elbette öyle de onuncu elbette diyor. Bakın açıkça konuşalım dahi. Görüyorum ki şüphe ediyorsunuz. Belki şüpheyle de kalmayıp daha ileri gidiyorsunuz. Julien'le biraz daha konuşabilseydim bir şey soracaktım ona Şimdi size soracağım Ben Raul Serüziye diysem, ne diye geldim de açıldım size Kendimi ne diye böyle bir tehlikeye attım Örneği kandırmak için size ihtiyacım var mıydı benim? Ya Julian Gauthier'e ne ihtiyacım vardı? Sizlerden para koparmaya çalıştım mı? Söyleyebilir misiniz bunu? Arıyorum çok yoruyorum kafamı Hiçbir sebep bulamıyorum Sizin aklınıza bir sebep geliyor mu? Benim mi? Ay, gelmiyor Öyleyse nasıl şüphelenebilirsiniz benden? Aa, bir de benim deli olduğumu sanabilirsiniz Julian öyle sanıyor Doğrusu mantık da ondan yana Yüzümün değişmiş olduğunu söylemem deli olduğuma kanıttır Diyelim ki sizin de beni deli sanmanız için sebepler var ama O sebepler dün de vardı İki hafta önce de vardı Bugün artmış değil Beni sokakta genç bir kızın kolunda gördünüz Hemen bağırıp çağırmaya bana düzenbaz demeye kalktınız Pek çabuk verdiniz canım Ama herkesin başına gelebilir bu İlk duygusuna herkes kapılabilir Sonradan anladınız yanıldığınızı Kötü bir niyetim olmadığını siz de kabul ettiniz Öyle sanıyorum ki Bunda olsun artık bir şüpheniz kalmamıştır Hayır hiçbir şüphem kalmadı Senin niyetin o kadar temiz değildi Desek bile Benim parlayı vermem böyledir diye kesip atmam Doğru olmaz Ne o halde Evet haklısın doğru söylüyorsun Şüpheyi uyandıracak yeni bir şey yok Gördünüz mü aklınıza güvenmekte haklıymışım Doğru olmasına doğru ama Ne bileyim ben Yavrum İnsanın böyle birdenbire yüz değiştiri vermesi de tabi bir şey değil ki. Değil mi? Doğru dürüst düşünen kim inanabilir buna? Siz inanıyorsunuz ya yeter Bu sabah senin eve telefon et Biliyorum Rene söylemişti Rene mi söylemişti? O kadar işli dışlı oldunuz mu? Ya, kendisiyle Roland Kolber olarak değil Raul Serizie olarak konuştu ha, Ama nasıl oldu bu? Bükreş'ten konuşuyormuşum gibi telefon ettim ha, Bak bunu iyi düşünmüşsün Ne yalan söyleyeyim benim aklıma gelmezdi Pek bir işe yaramadı ama Kim bilir ne kadar özlemiştir kızcağız Size önemli bir şey soracağım dayı Yalnız rica ederim cevap vermeden önce iyice düşün Sor bakalım Doğru söyleyeceksin zaten. Evet canım sor dedik ya Benim yeni yüzümü nasıl buldunuz siz Çok beğendim Sevimli bir adam oldun gitti Ama bilmem ki nasıl anlatayım Boş doğru anlatın Bir yandan senin yüzünü bir yandan huyunu suyunu düşünüyorum da Ne geliyor aklıma biliyor musun Ne geliyor benim arabanın geçen ilkbahardaki hali geliyor Hani onu düzeltmiştim de altı silindirli bir motor takmıştım hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum Pek serif bir şey olmuştu ama çok narin çok hafifti Öyle kuvvetli bir motora dayanabileceğine kimse inanmazdı. Dayanamadı zannet günün birinde verdim. Bilmem sana anlatmış mıydım bir gün Orlyan'a doğru Biliyorum istiyordum. biliyorum şimdi anladım yeni yüzümü nasıl bulduğunuz. Az kaldı unutuyordum demin başlamıştım ya araya lakırdı girdi İyi bir şey geldi aklıma sen de beğeneceksin Raul... şey he, Roland diyecektim... E, ...Beğeneceksin hem de çok beğeneceksin. Sabahin saat altıda birden bire geldi aklım. Seni düşünüyordum. O çocuğun başına gelenlerin en şaşılacak tarafı... ...Değişmenin birden bire oluşu dedim. Ama o değişme yavaş yavaş olsaydı dedim... E, ...Onun için telefon ettim Rale'ye. Sen yolculuktan döndüğün zaman Yüzünün değişmiş olabileceği düşüncesini Ona alıştırmaya çalıştım Ama hiç korkma birdenbire söylemedim öyle Eğer Önü sizin böyle gayipten haber vermenize şaşırsa ne diyeceksiniz? Ben ona mutlaka böyle olacaktır demiyorum ki Sadece bu düşünceyi alıştırmaya çalışıyorum Haberim olduğunu hiç belli etmeyeceğim Memnun olmadın mı bu yaptığıma? İyi etmişsiniz memnun oldum <gülüyor> Bak ben asıl niye beğendim bu buluşumu Hani sen Röney'i kandırmaya baştan çıkarmaya değil Ne? Böylelikle buna da üzüm kalmaz diye düşündüm Güzel adamsın şimdi Belki de başarırdın o işi Ama ne de olsa üzülürdü kızacağız Senin de içine bir kurt düşerdi o Merak etmeyin dayı Ben Röne'yi kandırıp baştan çıkarmaktan vazgeçtim Ne bileyim bana bu hainlik etmekmiş gibi geliyor Tiksindim kendinden Daha çok korktum İnsan karısının gönlüne anahtar deliğinden bakmamalı Dün Röne'nin içini biraz görür gibi oldum Toparladım kendimi bir ocağın mutluluğu için karı kocanın birbirlerine karşı biraz kör olmaları gerekir Birbirlerini iyice görüp tanımamaya katlanmalı Hem de bunu özellikle kendileri istemelidir Karı koca dediğimiz demir yoldur aylarına benzer Hep yan yana giderler ama gene de birbirlerinden ayrıdırlar Bir birleşmeye kalktılar mı Allah korusun aile treni devrilir Çok doğru Demek bu gerçekleri anlayabilmek için insanın surat değiştirmesi lazım Ben neden kandırıp da baştan çıkarayım Röney'i? Bir kadının dostuna, kocasına söylemediklerini nasıl anlattığını öğrenmek için mi? Hep bunları sezmiyor değildim zaten. Ama koca olarak kaldığım sürece kurnazlık edip öğrenmeye kalkmıyordum. Bundan sonra da bilmesem daha iyi olur. Evet, benim bugünkü durumum bir takım sırları kestirmeden giderek öğrenmeye pek elverişli. Ama istemiyorum. O sırları bilmemeliyim. harap, bitkin Ne yapacağımı şaşırmış Dayanma gücümü yitirmiş bir halde Yürüyordum sokakta Bir an önce eve gidip uyumak istiyordum Köşedeki gazetecinin önünden geçerken Canım her günkü gazetemi almak istedi Gazeteci kadın yüzüme gülerek bakıyordu Hoş geldiniz M.S.Rüjiye Değil madame Serüjiye geldi Aldı gazetenizi Aldım aldım Yanıldığını anlatmak uzun sürer diye Bir başka gazete seçtim Başlıklara göz gezdirerek ağır ağır yürüyordum Evin önüne geldiğim zaman Komşunun hizmetçisiyle karşılaştım Günaydın meselesi Rüzi İrkildim birden Başım dönmeye Kulaklarım uğuldamaya başlamıştı Holdeki aynaya baktım Evet Değişmiştim yeniden Eski yüzüm geri gelmişti Bir çılgın gibi merdivenlere saldırdım Bizim kadın kapısı açıktı Röne koridorun öbür ucunda duruyordu Roland Kolber'i bekliyordu herhalde Arkasında beyaz satenden bir gecelik vardı Beni görünce sarardı birden Yüzünün çizgileri gerildi Gözleri iri iri açıldı Raul, Raul. Benim karıcığım oh, sen ne sevindim Raul Senin bu akşam geleceğinden emindim Bu sabahtan beri doğmuştu içime Bir şey dürttü beni sanki Sen gelecek misin gibi hazırlandım Ne kadar özledim seni bilsen Raul Raul bir daha bu kadar gecikme sakın <gülüyor> Nasıl seyahatin bu kadar sıkıntıya değdi mi bari? Değdi karıcığım. Kağıtlarınız tamam mı? Tamam Hatma Bütün belgeleri getirdiniz mi? Getirdim. Fotoğraf da lazım. Evet buyurun iki taneydi değil mi? Tamam teşekkür ederim. Taraflarımı yapıştırmadan önce... gene geçen seferki gibi baktı yüzüme. Bana o geçen günle bugün... ...birbirine bağlanıvermiş gibi geldi. Sanki bütün o macera... ...bir saniye sürmüştü. Hayalimde alabildiğine uzayan... ...gerildikçe gerilen... ...sonra gene daralan... ...asıl değerini, asıl süresini bulan... ...kısacık bir saniye... Radyo tiyatrosu sona erdi. Marseleymen'in yazdığı Güzel Bir Yüz isimli oyunu dinlediniz. Radyo için hazırlayan Orhan Hançerlioğlu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Oynayan sanatçılar... ...memur kadın Güngör Duracan... ...Raul Serizye Genco Erkal, ...Şef Atıf Avcı... Müdür Oral Yonci, Lucien Patma Dayı Rıza Tüzün, Röneserüzge Perihan Tedi, Julien Gottiye Erol Keskin, Genç Kız Filiz Toprak.